Give Allah Allah Allahu, Allahu, Allahu yuhibu... Rahim Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ashabihi ecma'in emma ba'd Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu Rabbim mübarek Ramazan'ı ve o güzel günleri sizlere hayırlara vesile kılsın Rabbim taatınızı inşallah arttırsın Rabbim sizi imandan ve taattan ve güzel ahlak yolundan ayırmasın değerli kardeşlerim Rabbim nice güzel Ramazanlara bizleri ulaştırsın. Değerli kardeşlerim, her insanın bilmesi gereken dört temel vacip bulunmaktadır. Her insan mutlaka bu gerçekleri, bu vacipleri bilmek zorundadır. İzin verirseniz inşallah ben bu dört vacibi sizlere açıklamak istiyorum. Değerli kardeşlerim, bu dört temel vacip şudur. Birinci vacip, Allah'ı bilmek, Resulünü bilmek, İslam dinini bilmek. O halde birinci vacibimiz Allah'ı bilmek, Resulünü bilmek, İslam dinini bilmek. İkinci vacip değerli kardeşlerim, bilinenleri amel etmek. İkinci vacip bilinenleri amel etmek. Üçüncü vacip değerli kardeşlerim, Allah Resulü'nün getirdiğine davet etmek. Üçüncü vacip Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın getirdiğine yani dinine davet etmek. Dördüncü vacib ise davet uğrunda eziyetlere katlanmak. Dördüncü vacibimiz de davet uğrunda eziyetlere katlanmak. İzin verirseniz bu dört temel vacibi kısa kısa şerh yapmaya çalışacağım değerli kardeşlerim. Birinci vacibimiz Allah'ı bilmek. Rasulünü bilmek, İslam dinini bilmekti. Allah'a bilmek deyince ne anlamalıyız değerli kardeşlerim? Allah'a bilmekten maksat onu billemektir. Yani Allah Azza Ve Celle'yi rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatında billemektir. Ona yakışan isim ve sıfatları celaline layık bir tarzda kabullenmek, doğrulamaktır değerli kardeşlerim. Ayrıca gönderdiği şeratını doğrulamak, risalet olarak bildirdiği İslam dinine sımsıkı tutunmak ve bize son Resul olarak gönderdiği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda